Diğerkem'den herkese merhaba, Açık Radyo 94.9'dasınız, ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüler ile birliktesiniz, canlı yayındayız, yayın masamızda Ferrel Kabil var, bugün e, güzel bir gün, kutlanması gereken bir gün, 13 Kasım, 22 yıl önce Açık Radyo'nun programına ilk başladığı gün bugün, Açık Radyo çok yaşasın, biz programcısı olmaktan çok mutluyuz, dinleyicisi olmaktan da mutlu olduğumuzu umuyoruz. Sosyal fayda iletişimine odaklanmış programımız e, Diyerkem başlıyor. Bugün dünyanın çeşitli noktalarından farklı kampanyalar ve kampanya filmleri üzerine konuşacağız. Sözü damlaya bırakıyorum hemen. Her zamanki gibi dünyanın dört bir yanından kampanyalar üzerine konuşacağız. Ve bu kampanyalar yine pek çok başlıkta ele alınacak. İlk kampanyamızı kan e, Kanada'dan seçtik. Kanada e, Cinsiyet ve e, Cinsel Kimlik Çeşitliliği Derneği. E, tarafından yapılmış bir kampanya. İngilizce dilindeki bazı terminolojik kullanımlara yaslanıyor ama Türkçe'de de karşılıkları var. E, bir erkek herhangi bir fazla renkli e, sueter giydiğinde çoğunlukla too gay yani e, pembe bir şey giydiğinde ya top musun bu çok kız işi gibi Türkçe'de kullanılır. E, biraz daha, argo, argo oldu daha, ama... daha ağır laflar daha argo laflar da var ama hani onu kullanmıyoruz. Burada. Evet eşcinsel işi diyelim e, tırnak içinde. E, bu kullanımı Pek çok şey içinde yapıyorlar İşte kullandığınız kalem gittiğiniz yer Vesaire için buna karşı çıkmak için Ve dili temizlemek üzere yapılmış bir kampanya Oldukça eğlenceli Hem bir proje hem bir kampanya Çünkü kampanya için Eşcinsel kadın ve erkekler Saçlarını bağışlamışlar Bu saçlardan gerçek bir Süveter örülmüş ve kampanya filminde de şöyle diyor. Çok eşcinsel diyebileceğin tek şey gerçekten eşcinsel saçlarından yapılmış bu Eter'dir. Onun dışındaki her şey normal kullanılan nesnelerdir. Dilinizi temizleyin. Ayrımcılığa geçit vermeyin. Gerçekten şey aslında burada bir filmden söz etmiyoruz. Yani bir film var tabii ama bu film belgelemek için yapılmış bir film. İşte kesilen saçlar, bu saçların renklendirilmesi, bu renklendirmeyle yapılan bir e, kazak hırka e, diyelim. E, hırka diyoruz biz çünkü kolları var. Hatta kazak e, sunum falan yapıyor. Böyle elinde bir sunum şeyi var <gülüyor> ve o gösteriyor. ...işte bakın budur diyor. Bu değildir, budur. Bu değildir, budur falan diye. E, oldukça ilginç, güzel, akılda kalıcı. Yeniden seyir, seyirlik değeri yüksek. Yani 4 dakikalık e, 4.12'lik bir filmden söz ediyoruz. 4 dakika işte e, pek şatını falan dışarıda tutarsanız. Ama tekrar tekrar seyredilebiliyor hakikaten. Çünkü e, hikaye çok ilginç. Arkasında yarattığı öykü çok ilginç. E, bu şey e, dile pelesenk olmuş. Günlük dil içinde insanların e, ne manaya geldiğini aslında çok da fark etmeden kullandığı bir şeye e, müdahale etmesi, onu değiştirmesi veya bunu kullanırken daha e, dikkatli olun diyebilecek yaratıcı bir yol bulması açısından da çok ilginç. ...saçtan bir e, yün yani ip, yün vesaire gibi bir şeye benzer bir e, fiber üretmiş olmaları, bir iplik üretmiş olmaları da... E, ...ayrıca takdire şayan yapılmadık şey değil saçtan bunu yapmak ama böylesi yapılmamıştı evet. Özellikle gençlere yönelik bir kampanya bu. Kullandıkları diz, dile özen göstermeleri için e, çok hızlı tepki almış ve e, birkaç gün içinde milyonlarca izleme... E, ye. ...geçit vermiş bir filmden bahsediyoruz. Evet. Ee, bir sonraki Amnesty'nin bir kampanyası galiba değil mi? Yok hayır. Bir sonraki Brezilya'dan gelecek kampanyamız. Amnesty International'ın değil ama yine ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı olduğu için benzer konular üzerinde konuşuyorlar. Brezilya'nın siyah beyaz futbol takımı diyelim buna. Müthiş. <gülüyor> Müthiş, gerçekten. Müthiş bir iş. Futbol takımının adı Botafogo. Türkiye'deki siyah beyaz takım taraftarlarını da hatırlatan bir yaratıcılıkta bir iş yapıyor Botafogo. Bir kurumsal şirketle de formalarını üreten kurumsal şirketle işbirliği içerisinde e, futbol sahalarında giderek artan ırkçılık e, ve xenofobik e, tezahüratlara karşı yapılmış bir kampanya. E, yılın en büyük derbilerinden birinin e, yaklaşık bir ay öncesinde açıklamalar yapmaya başlıyorlar ve duyurularında diyorlar ki Botafogo 100 yılı aşkın zamandır kullandığı siyah beyaz çizgili formasından değişik bir formayla sahaya çıkacak. Forma değiştiriyoruz diyorlar bayağı. Evet forma yani... değiştiriyoruz <gülüyor> değişiklik yapıyoruz. E, çizgili e, forma bizim çubuklu forma dediğimiz kabilden bir forma. Siyah ve beyaz şeritlerden oluşuyor. Forma değişikliği yapıyoruz dediğinde tabii büyük bir merak uyanıyor. Yani nasıl bir forma değiştirecekler Doğru. ve tepki de doğuyor. Diyorlar ki bu kadar yıldır kullanıyoruz. Biz bu renklere bu formaya aşığız. Bu bizim şeyimiz alameti farikamız. Neden e, bunu değiştiriyorsunuz? E de en sonunda derbi günü geliyor çatıyor. Ee, bu arada maç yorumcularının vesaire de yorumlarını görüyoruz. Botafogo neyle çıkacak acaba heyecanla bekleniyor yeni formalar diye taraftar yüzlerini görüyoruz yakından. Büyük bir endişeyle izliyorlar başlarına ne gelecek acaba ile ilgili değil diye. Ve Botafogo yine siyah beyaz çubuklu aynı formayla çıkıyor. Aynı Aslında. değil, tabii. değil. Ee, <gülüyor> Siyah ve beyaz çubukların yerleri değiştirilmiş sadece. Ve de bir pankart taşıyorlar. ...siz fark edemediniz mi değişikliği? Çünkü fark etmez. Renk renktir. Evet. E, ve şey... ...Botafogo siyah-beyaz renklerin takımı... E, ...diye biten... E, ...bir e, şeyde... ...filmde e, daha sonra... ...beyaz ve siyah renklerin takımı diye... E, ...bitiriyorlar filmi. Beyaz ve siyahın yerlerini değiştiriyorlar sadece. Çubuklu forma yine çubuklu forma... ...ama örneğin... E, ...koltuk altına gelen sol tarafta bir siyah çizgi varsa... ...artık orada beyaz bir çizgi var gibi... ...bir fark var sadece arada... Ne yazık ki bu şeylerin futbol takımlarının formalarının üzerine aldıkları reklamlar bu görselliği biraz gölgeliyor. Yani böyle nal kadar bir içecek firması reklamıyla karşılaşıyoruz burada. Hemen altında bir telekom firması reklamıyla karşılaşıyoruz. Onların renkleri de var tabii. O renklerin sarılığı falan da şeyin üstüne gelmiş biraz ama meseleyi değiştirmiyor. Bu arada çok da güzel bir kimliği var gerçekten. Böyle... O siyah ve beyazın tekrar siyah ve beyaza ya da siyah ve beyazın beyaz ve siyah dönüşümünü çok iyi ifade eden bir grafik şey oluşturmuşlar. Bir şey gibi oyun kartının çapraz oyun kartındaki figürlerin çapraz ikiye bölünmesi gibi formayı çapraz olarak ikiye bölmüşler siyah ve beyazın yerini değiştirmişler. Ee, ve siyah ve beyazın takımı olduğu kadar beyaz ve siyahın takımı da. Çünkü aralarında bir fark yok diyorlar. Kampanyanın hashtagi olarak da renkler fark etmez ee, hashtag'ini kullanmışlar. Ee, hem futbol taraftarlarına hem de e, bu büyük tırnak içinde gündemin e, ulaştığı e, kamuoyuna çok sıkı bir mesaj verilmiş ve e, çok hızla bir mesaj verilmiş. Evet çok güçlü bir şey. Tabii biraz toprakla da ilgili. Yani Türkiye'de de siyah beyaz çubuklu forma kullanan e, aslında onların alameti farikası çubuklu forma değildir. İki yarıya bölünmüş formadır ama e, yine çubuklu formada kullanan bir takım var. E, Beşiktaş'tan söylüyoruz. Beşiktaş Spor Kulübü'nden. E, ne güzel olur. Onlar da bunu uyarlarlar falan diye düşünebilirsiniz. İlk bakışta öyle gibi gözüküyor ama işte Türkiye'de böyle bir e, hani siyahları ve beyazların Brezilya'daki gibi iç içe yaşaması bu iç içe yaşamın getirdiği gündelik hayata sinmiş bir şey yok. Daha çok hani bazı ünlülerimizin siyah olması gibi falan bir durum var burada. Dolayısıyla burada çok yerine oturmayacaktır böyle bir şey. Ama hakikaten burada hem renkleri kullanmak hem renklerin ifade ettiği insan etnitesinin tipolojisini kullanmak açısından oldukça güçlü ve fark etmez sözünü de tam yerine oturtuyor gerçekten yani evet fark etmiyor Amerika kıtasını kuzeyden güneye geçtik. Kanada'dan Brezilya'ya. Buradan Avrupa'ya atlayalım. Avrupa'dan Norveç'ten bir kampanyadan e, bahsedeceğiz. E, Norveç kadın erkek eşitliği e, üzerine dünyadaki herhalde tırnak içinde en cennet sayılabilecek ülkelerden biri yasalarla baktığımız zaman, e, uygulamalarla baktığımız zaman. Fakat Norveç'te dahi diyelim e, eşit işe eşit ücret çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor. E, kadınlarla erkekler arası Yıllık 300.000 bin euro fark oluyormuş. Aynı işi yapan bir kadınla bir erkek arasında. Yıllık 300 bin euroya yakın e, bir ücret farkı oluyor. Bu kampanyada işte bu ücret farkı için yapılmış. Kampanyada iş yerinde kadınları görüyoruz. Böyle tuhaf tuhaf yerlere kafalarını sokmuşlar. Mesela bir tanesi bir çöp kutusunun içinde kafasını sokmuş. Başlıkta diyor ki, ya benim şu 300 bin euro'm neredeydi acaba? <gülüyor> <gülüyor> buraya mı koydum? Yoksa bir tane hemen sonra poster görüyoruz. Bir dolabın içine bakıyor. Yoksa buraya mı koymuştum <gülüyor> diye e, 300 bin eurolarını arayan ücretlerdeki eşitsizliği kaldırmak için kadınların görüntülerini görüyoruz cinsiyete dayalı ücret e, farklılıklarına yönelik bir kampanyada böyle söylemem biraz e, hoş karşılanmayabilir ama bir altını çizmek istedim Bunların bunlar yani nasıl bir zenginliktir 300 bin eurodan söylüyoruz yıllık gelir farkı olarak yani e, bir rakamın farksız olan tarafını düşünürseniz nasıl bir şeyden söz ettiğimizi herhalde anlayacaksınız Hakikaten acayip de bir zengin bir ülkedeki fark da böyle oluyor muhtemelen. Ee, çok ilginç yani neredeydi bu 300 bin euro ee, sorusu da çok doğru bir soru. Nereye gitti? Yani Türkçe öyle çevirebilir. Nereye gitti bu 300 euro, 300 bin euro benim? 300 bin'i söyleyemiyorsun hala değil mi? <gülüyor> Söyleyemiyorum <gülüyor> 300 bin euro çünkü bir buçuk milyon lira ediyor Türk parasıyla. <gülüyor> Tabii, Böyle bir toplam olarak kaç kişi zaman, vardır diye düşünüyorum e, memlekette. Maalesef dünyada kadın erkek ücretleri arasındaki açıkta. Oransal olarak çok büyük fark yok kazanılan ücretler. Tabii e, tabii bir yok yok. yok. Onu, onu küçümsemek için söylemiyorum. Ama hani e, gerçekten e, karşılığı 1.8 milyon lira yani Türk parası kay kadınlara vermedikleri fark bu kadar yani. Hemen burada bir not daha düşelim. E, Birleşmiş Milletler'in en son açıkladığı raporlardan birinde de görmüştük. E, kadın erkek eşitliği için en iyi ihtimalle yüzde yıl daha geçmesi gerekiyor. Eşit bu tempoyla gidersek diyor tabii orada. Bu tempoyla gitmemiz lazım artık. Ve Avrupa çapında bu tempoyla gidersek... E, ...kadınların aynı işi yaptıkları erkeklerle... ...eşit ücret almaları için... ...daha yüzyıl beklemeleri gerekiyor. Kampanya e, oldukça geniş bir yelpazede... ...görsellik üretmiş. E, yani işte evde duran bir... ...çöp kutusu... Bir şey abajur abajurun içine kafasını sokmuş arıyor bir, bir ofis dolabının en acayip yerinde hani dolap da değil aslında bunlar locker dedikleri yani insanların kişisel eşyalarını koyup e, sonra masalarına oturduğu şeyler. ...kişisel dolaplar, o dolaplardan birinin içine tümden kafasını sokmuş arıyor falan. Burada kadınların ne yüzlerini görüyoruz ne şey, bedenlerini görüyoruz sadece. Kılık kıyafet e, çeşimi, seçimi ve çeşitliliği de çok zengin. Yani ha, çok farklı farklı kategorilerden kadınların bu ayrımcılığa maruz kaldığını da çok iyi anlatıyor bu manada. Bu tabii şey de aynı zamanda sende de o duyguyu uyandırıyor musun? Bütün kampanya görselliği, hani kadınlar sanki kaybetmiş gibi öyle... ...verdiniz de biz mi kaybettik? Evet. <gülüyor> Evet öyle bir şey var kampanyanın görselliğinde benim dikkatimi çeken bir şey daha biraz böyle kullanılan renkler kıyafetler e, objeler işte e, bulunan ortamdaki yer döşemeleri ucundan kıyısından birazcık görünen mobilyalar falan biraz yetmişler yani bu e, bilmiyorum geri planda bir bilinçaltına da seslenmek için yapılmış olabilir. ...yani hakikaten tarihte kalmış olması gereken bir durumla karşı karşıyayız yani bugün oluyor ama bütün bunlar de, diyor bize biraz da. Aynı konuyla bağlantılı bir kampanyamız daha var ee, o da yakın bir yerlerden bu arada ee, yine kuzey ülkelerinden birinden e, konuşuyor olacağız... Ee, ve yine eşit işe eşit ücret e, üzerine İsviçre'nin e, en büyük sendikasının başkanı bir kadın e, hemen adını da söyleyeyim Anneli Nordstrom. E, Anneli bir film yapmışlar onunla beraber kadınların eşit işe eşit ücret almaları için ne yapmaları gerekir? Diyor ee, bu soru sorulurken de e, sedika başkanının üzerinde bir makyaj ustasının çalıştığını görüyoruz saçlarını yok ediyor kaşlarını değiştiriyor vesaire ve soru bittiği zaman cevabı da geliyor erkek olmalı Evet ee, burada aslında çok güzel bir gösteri izliyoruz yani bir e, kadının makyajla e, erkekleştirilmesi gösterisini izliyoruz bir şeydeki gibi kuaför e, masası şeyindeki sandalyesindeki gibi önce kadın kıyafetleriyle başlıyor ve üzerinde bir şey var e, ne derler ona bir örtü var siyah bir örtü örtülüyor o kıyafetleri görüyoruz makyaj tamamlanıyor ve gerçek bir e, daha yani bir makyajla bütün şey bittiğinde o örtüyü kaldırıyor ve örtünün altından da takım elbiseli bir e, erkek kıyafeti çıkıyor. Ee, ve işte bu e, eşit üşe, eşit ücret alabilmek için veya kadınların doğru ücret alabilmesi için ne gerekir e, sorusuna da erkek olmaları gerekir cevabını veriyor. Bu kampanyanın aynı zamanda bir de sosyal medya ayağı var. Bu filmle beraber yayınlanan e, siteye girdiğiniz zaman e, bir erkek görüntüsünün içine sizin yüz fotoğrafınızı yerleştiriyor. Be a man yani erkek ol. Ee, ve protesto et o zaman e, diye bütün kadınların e, sosyal medya hesaplarındaki görüntülerini erkek görüntüleriyle değiştirerek protesto etmelerine yönelik bir çağrı var. Ee, evet ama hani hayal etmek için bunu e, şeyi söylemekte fayda var. Bunu öyle bir şekilde yapmışlar ki aslında yüzünüzü e, oraya prof fotoğrafını yükleyen kadının yüzünü... Değiştirmiyorlar yani o yüz bir şeyle morfoloji programıyla falan değiştirilmiyor. Bu fotoğraf çektirdiğimiz hani o şeyi yüzünde uyuklar olan eğlenceli şeyler vardır. İçine girersiniz kafanızı koyarsınız işte orada bir korsan varsa korsan olursunuz sizde. Onun gibi yapılmış bir erkek yüzünün ortasında yamama bir kadın yüzü gösteriyor size. Yani o yabancılık duygusu son derece güçlü. Ee, o zaman, Ve şey de çok iyi join the protest yani. Ee, protestoya bağlanın, protestoyu tıklayın falan gibi de böyle bir ilginç bir şeyi var. Ee, i̇şte join the site falan demiyor yani. Join the site demiyor, bir şey demiyor. O manada da ilginç. Bunun bir protesto olduğunu daha ilk başta gördüğünüzde anlamanızı sağlıyor. Ee, çünkü riskli de bir şey yani erkek ol. ...falan diye bir e, kadına yönelik bir şey söylüyor olmanız da riskli bir şey. Dolayısıyla oldukça şeffaf yani bütün süreçte başından itibaren... ...neyle karşı karşıya olduğunuzu izleyebildiğiniz bir kampanya dili kullanılmış. Bu erkek ol, bir yemen e, aynı zamanda Türkiye'de de çok e, karşı çıktığımız... ...adam gibi adam ol, adam ol da şunu yap e, kalıbının... ...birebir İngilizce'deki karşılığı, karşılığı evet. bunu kullanmaları da özellikle seçildiğini e, belirtiyor zaten. Evet evet yani aynen öyle. Ee, ...güçlü bir kampanya... ...hatırlanabilir bir kampanya... ...yine aslında... E, ...sıkıcı bir makyaj filmi diye görebilirsiniz... ...ama yeniden seyirlik değeri oldukça yüksek... ...şaşırtıcılığı öyle... ...oradaki makyaj ustalığı... ...izlenmeye değer bir makyaj ustalığı... ...yani insanı böyle bağlıyor... ...bak bak bak ne yaptı filan diye hissettiriyor sana... Bu arada kendini süce olarak sunan kişinin de... ...ülkenin en büyük sendikasının... ...genel başkanı olduğunun altını çizelim... Evet evet onu söylemiştik... ...tekrar söyleyelim... Ee, en büyük sendikasının genel başkanının kadın olduğu bir ülkede bile böyle bir dertle uğraşıyoruz. Onu da tekrar altın çizelim. E, i̇stersen kısa bir müzik arası verelim. E, bugün ayrımcılık karşıtı, pek çok alandan ayrımcılık karşıtı kampanyalar konuşuyoruz. Elvis Costello'dan, Is it too hard peace, love uh, and tolerance? Yani barış, sevgi e, ve hoşgörü. Çok mu zor? <gülüyor> <gülüyor> çok zor görünen o ki. <gülüyor> Dinleyelim. Ondan sonra tekrar diğer kamda sizlerle birlikteyiz. Diyerkem devam ediyor. Dünyadan e, sosyal fayda kampanyaları konuşuyoruz. Mısır'a geldi sıra. E, Damla devam edecek kampanya anlatacak ama e, ben bu kampanyanın sunumunda kullanılan e, cümleyle başlayayım. Diyor ki e, cinsel istismar Mısır'da yeni değilim bir cinsel taciz karşıtı kampanya. Cinsel taciz Mısır'da yeni bir mesele değil ama özellikle tahrir meydanından sonra genel olarak toplumda konuşulur ve göz önüne çıkan bir konu olmaya başladı. Bu kampanyada kadınların sokakta yaşadıkları taciz üzerine yapılmış bir kampanya. Kampanyayı bir kadının gözünden görüyoruz. Yani aslında subjektif kamera kullanılmış, öznel kamera kullanılmış. Hep kadının kollarını vesaire görüyoruz ama sanki başında kamera var ve kaydediyor gibi sokakta yürüyor kadın sokakta yürürken laf atılıyor taksiye biniyor taksici dikiz aynasını düzeltiyor o da tabi hemen ceketinin önünü kapatıyor ee, gece karanlık bir saatte bir sokaktan yürürken bu sefer e, çok daha ciddi bir tacizle karşılaşıyor bütün bunları görüyoruz e, onunla birlikte yaşıyoruz ve hissediyoruz hatta ...hatta İstanbul'da yaşayan bir kadın olarak... ...söyleyeyim, evet onunla birlikte yaşıyoruz... ...ve hissediyoruz... Ee, ...kadın dinleyicilerimiz şu anda... ...tam olarak nasıl bir duygudan bahsettiğimizi... ...çok iyi bileceklerdir... Ee, ...ve kampanya filminde de... ...diyor ki... ...her gün e, aşağılanıyor... ...öfke doluyor... ...korkuyla yaşıyor ve şiddete uğruyor... E, ...kendini onun yerine koy... ...yani bir kez olsun... ...tacize uğradığı için... ...onun niye suçlu olduğunu açıklamaya çalışmak yerine... ...kendini onun yerine koy ve tacizi durdur. E, ve e, buradaki profil oldukça ilginç yani taciz eden erkek profili e, son derece şey böyle yaş çeşitliliği içinde yani gerçekten erkek çocuklarından yaşlı e, erkeklere işte gençlere orta yaşlılara kadar bütün e, şeyde bir taciz var... İşte en çok en ilginç şeylerden bir tanesi mesela bir dolmuşa bindiğinde yaşanıyor Türkiye çok benziyor yani yan yana oturduğunda hemen işte yanında oturan adamın eli kadının bacaklarına doğru uzanıyor filan ve adam mı itiyor tokatlıyor ama. Ee, dolmuş'ta sadece bir tek e, kadından başka hiç kimse ona destek vermiyor falan dışı yani, e Aslında gördüğünüz ki, bütün, sahneler bütün sahneler bizim hayatımızdan sahneler yani işte, e, e, e, Her zaman böyle sonuçlanmıyor burada da ama hani böyle sonuçlanan da oldukça yaygın şey var e, Dolmuş'un kapısı açılıyor adamın atılmasını istiyor Dolmuş'tan ama açıyorlar onun inmesini bekliyorlar Dolmuş'tan gibi e, Hakikaten trajik ee, onun gözünden görme e, kavramını da biraz abartarak işte subjektif kam kamera kullanmışlar kafa kamerasıyla çekilmiş neredeyse bütün film ee, filmin sonu sadece müstesna kafa kamerasından ee, orada da yani kadın kendini korumak için e, kıyafetlerini değiştiriyor e, vesaire falan yani bir, bir şekilde ama yine aynı şekilde diyor ki o bunu her gün yaşıyor kendinizi onun yerine koyun. Yüzde doksan oranında diyor şey. Yüzde doksan kadınların yüzde doksanı günlük yaşamlarının bir anında e, şiddete tacize uğruyor diyor. E, bu rakam da çok yabancı bir rakam değil. E, taciz edenlerin çeşitliliğinin haricinde film boyunca gördüğümüz tacize uğrayan kadınların da çeşitliliği söz konusu. Yani başı açık bir kadın da var. Hicap e, başörtülü bir kadın da var. E, zaten kampanya boyunca yapılan bilgilendirme e, çalışmalarında da kadınların ne giyini fark etmez. Taciz tacizdir... ...ve bir iktidar e, kurma... ...aracıdır. E, o yüzden de... ...kadınları suçlamayı bırakın diyorlar. Evet. E, burada... E, ...şey olan... ...ilgi çekici olan diyeyim. Şimdi ben... ...yüzde doksan oranında kadın hayatının bir anında... ...tacize uğruyor dediğinde... ...buna inanmadım. Çünkü yüzde yüz... ...aslında. Hani hayatının bir anından... ...söz ediyorsak... E, ...bir ortada o ülkesinde ya da... ...bizim ülkemizde bunun e, bir kere... ...başına gelmeyen yoktur herhalde yani böyle bir şey. %90 biraz şeyi küçültmüş. Yani küçültmüş derken... Işte bir ...yani... ...öyle olduğuna inanmıyorum öyle söyleyeyim. Şimdi buradan... <gülüyor> ...daha provokatif bir... ...mesele ve kampanyaya geçeceğiz. Kampanya... ...bir sonraki... ...programımıza kalıyor. Programı. <gülüyor> Çok hızlı <attık> bugün. <gülüyor> evet yine bir ayrımcılık kampanyası vardı önümüzde ama onun üzerine konuşamayacağız. Gelecek hafta buluşacağız. Canlı yayındaydık diğer kamda. Açık Radyo'nun 22. yılının kutlandığı yani daha doğrusu kutlama demeyelim de... ...ilk 22 yıl önce ilk programını yaptığı gün bugün. Onunla onur duyuyoruz Biraz diye başladık. Biraz öznel bir mesaj <gülüyor> Kutlu olsun radyocum. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayındaydık. Yayın masamızda Ferel Kabil vardı. Dinleyenlerimize teşekkür ederiz. Ben Rauf Kösemen. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.